Evet herkese merhaba, Açık Radyo'dayız ve e, yolda Evrim Altı ile birlikte e, yürümeye başlayacağız. Yolumuz uzun, e, aşağı yukarı bir saat e, sürüyor. Arada yorulunca da e, müzik e, dinleyip dinlenmeye ve sizi de dinlendirmeye çalışıyoruz. Bugün 15 Ekim sabah e, tan kalan takvim yaprakları. Açık gazeteden kalan takvim yaprakları bugün e, ayın ortası olduğunu hatırlatıyorlar bize. Çoğunlukla günleri e, unutuyoruz. Fakat e, tam ayın ortasındayız e, ve ayın ortasında tıpkı Dante gibi <gülüyor> Ömründe ortasındayız. Deisim geldi de bugün e, bugün e, Evrim e, biliyorsunuz geçen hafta yoktu. Ee, birlikteyiz ee, şimdi o baya e, yüklü gelmiş e, sergi e, dolaşmış ve e, sergi malzemeleriyle kataloglarıyla gelmiş e, haliyle e, bugün e, yine sanat konuşacağız bol bol. Ee, biz ressama bakacağız ee, Ressam bize bakacak Dolayısıyla ressamla bakışacağız Ama bu bakışma e, çok sert geçer genellikle Biliyorsunuz daha önce de sözünü ettiğim gibi e, Laka'nın o imge perdesi Hani e, işte özne bakar nesnesine Nesne de bakar özneye Dolayısıyla çatışmalı bir e, bir bakış laşmadır Bu bakalım kim, kini, kim kimi yenecek ama her seferinde bizi ressam yenip bizi evcilleştirilmiş imgemizi imge perdesinin üzerine yerleştiriyor. Dolayısıyla biz e, resimde sanatta e, imgelerle karşılaşıyoruz ama bunlar daha çok evcil imgeler oluyor kendimize dair. E, ben e, Foucault'un bu Valasquez üzerine yazdığı e, metinde... Ee, şöyle diyor özellikle res, ressamın baktığı yere dair ressamın gözünü diktiği yer aslında an beyan içerik, form, yüz, kimlik değiştiren bir yerdir. Evet. Yani aslında bize bakıyor ama bizim belli bir formumuz yok, belli bir şeklimiz yok, hatta kimliğimiz yok. Hatta biz kim olduğumuzu bile bilmiyoruz aslında. Bir de böyle bir şey var çünkü biz içeriden hareket ediyoruz. İçeriden etkileşerek aslında devinerek resimler çiziyoruz ama bizim çizdiğimiz resmi kendimizin görmesi mümkün değil. Dolayısıyla ressam bize dışarıdan bakıyor. Ee, ve ve bizi temsil etmeye çalışıyor. Yani bizi o ele geçmeyen, yabani olan nesnesini tuvalin üzerinde yakalayıp evcil bir imge, bir kimlik olarak, bir temsil olarak aslında gerçekleştiriyor. Ve biz kim olduğumuzu ressamdan öğreniyoruz. Bize bir kimlik dayatıyor. Yani dolayısıyla e, benim e, kimliğime dair bir dış göze ve temsile... ...ihtiyacım var... ...ve, ve de çok e, burada... ...tuhaf bir şey de var... ...bu üretilen kimliği aslında... ...dışarıdan bakan birisinin... beni e, ...bu akışkan, formsuz... E, ...bizi yakalayıp da bizi... ...belli bir form e, kazandırarak... ...yarattığı bu temsili biz... ...biz olduğumuzu sanıyoruz... ...halbuki biz tam da... ...FUKO'nun metinde dediği gibi... ...ressamın baktığı... ...aslında yerde... ...şekilsiz sürekli form değiştiren, biçim değiştiren, içerik değiştiren bir nesne var. Evet, konuya böyle başladık. Dolayısıyla nesne-özne ilişkisi, sanat sanatçının bakışı ve bugün de sanatçıların bakışları üzerinden de konuşmayı sürdüreceğiz. Evet Evrim, ben <gülüyor> sana böyle yavaş yavaş sözü, veriyorum ve <gülüyor> verdim. <gülüyor> Şimdi sözleri, senin sözlerini düşünürken dün akşam sevgili dostum, çalışma arkadaşım Hazra'nın dün akşam bana ilettiği bir alıntıyı paylaşmadan edemeyeceğimi hissettim. Çünkü Ferit Edgün'ün sanat üzerine bir kitabından alıntı gönderdi. Sanat sanat konusunda küçük ders notlarını tesadüf eseri sözlerinin üzerine dün akşam bana yolladı. O sözler arasında çok hoşuma giden bir dörtlük var ya da bir şiircik diyelim ya da şöyle söylüyor ressama aşık olabilirsin. Resme aşık olmaya kalkma. O kendisine veremeyeceğin kadar çok şey ister senden. Bunun üzerine bir de başka alıntıda bulunmak istiyorum. 1961'de Bediye Tuncer akıl hastalarının yazdığı şiirleri toplamış. Ve bu kitabın tekrar baskısı yapılmış daha sonra. Kitabın adı İnildi. Kapağında devasa bir sinek görüntüsü, çizimi, deseni var. Kitabın 61-64 yılları arasında... Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıklı Hastanesi'nde personeli yetiştirme amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirildiği sırada e, ortaya çıktığını dile getiriyor Tuncer. E, ve bu çevreye yardım etmek ve baş, başka dünyaları olan bu hastaları yakından tanımak için e, ortaya çıkardığını tekrar ifade ediyor. Neyse Ama... bu e, hı hı. kitaptaki hemen e, alıntıyı da yapayım istersen. Ee, ah şu duvarlara bak ne güzel resimler var onlara baktıkça kabaran bir hevesim var ee, ne olur verin şu kalemi adi ve pis elime reddetmeyin sokmayın beni derin aleme Vinci, Rafael gibi muhaile eseri onlara baktıkça e, oluyorum, oluyorum esiri. esiri sayenizde ben de resim yapmaya çalışsam sayenizde ben de kabiliyet olup çıksam. 13. servisten S.D. isimli bir hastanın yazdığı şiir. Evet. E, resim ve şiir. ve şiir. Ayrıca resim ve imge ve hakikaten bedenli varlıklar arasında da müthiş bir gerilim var. Ya yani Bir tarafta resim var gerçekten. Daha çok da hani dediğim gibi bu ressam bize bakıyor ve hani bizim imgemizi, temsilimiz çıkıyor. Bu arada bir parantez daha hı hı. açabiliriz. Ee, sanat eleştirisinde e, neredeyse kuyumculuk noktası benim için e, metnin şiirleştiği andır diyebilirim. Çünkü imge ile kelimenin arası ne kadar iyi olursa, birbirleriyle ne kadar iyi geçinirlerse... E, ...imge kendini kelimeye o kadar açar, kelime de hı. kendini e, imgeye o kadar kaptırır. Dolayısıyla e, ben bu noktada sevgili John Berger'ı anmadan edemeyeceğim. John Burgeon'un öyle metinleri var ki metin gibi görünüyorlar ama aslında şair olduğunu düşünmeden edemiyorum. Kesinlikle. Lirizm zaten kalbin yeri. Keza pardon. Mehmet Ergümen için de aynı şey. Evet, söylüyor. Kesinlikle. Yani aslında kafa daha çok genellemelere yatkın. Hani genellemeler yapıyor. Tekrarları bile o farkın ortaya çıkacağı tekrarları bile genellemeler altında yasalara dönüştürüyor. Dolayısıyla Kafa farkı ortadan çıkarmadan boğuyor. Aslında lirik olan da tam da e, geçişken olan da tam da kalp bin e, aslında üret, e, orada üretiliyor ve e, ve e, ve artık burada hakikaten metinde tekrarlar ve bu lirik tekrarlar bir süre sonra yeni ve farklı olanın açığa çıkmasını e, da yol açıyor. Çok haklısın. Evet ben bu şiirde beni sen bana bunu gönderdin zaten Whatsapp'tan. Özellikle bunu okuyup etkilenmiştim. Dolayısıyla resimle kurduğumuz ilişki hele bir e bir... Arada biz birbirimize öyle şeyler yolluyoruz ki istersen e, paylaşmayalım e, hayır paylaşalım <gülüyor> bilhassa paylaşalım e, neredeyse WhatsApp'a WhatsApp what's down diyebiliriz değil mi? Yani o <gülüyor> depresif paylaşımlar seviyoruz. Evet evet hiçbir zaman up, up olamıyoruz yani, yani hiç, değil mi? Şey. Down e, dolayısıyla downtown'da yaşıyoruz biz aslında. İşte. <gülüyor> şey... de, bak sana senden bana da bulaştı. Sözcüklerle oynamaya başladım. <gülüyor> Doğru. Şimdi bir paylaşımda daha bulunmak istiyorum. Yolda gelirken önemli bulduğum bir haber okudum. Ef İstanbul'un kurucu direktörleri Serra Cili ve Pelin Turgut görevlerinden alınmış. Hmm. Benim için bu çok önemli bir gelişme. T24 veriyor haberi. 12.35'te vermiş bugün. Ve Cili ve Turgut e-mailla dostlarına bir mesaj yollamışlar. Bence çok dramatik ve son derece edepli bir mesaj. Yani ibret verici bir mesaj o anlamda söylüyorum. Şöyle diyorlar sevgili If dostu eğer bu mesajı okuyorsanız If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kurucuları ve direktörleri olarak geçirdiğimiz son 17 yıl içinde yollarımız kesişmiş Fikirlerinizle işbirliğinizle ve tabi dostluğunuzla If'in If olmasına büyük destek vermişsiniz demektir. Bu bir bu, bu hem bir veda, veda mektubu hem de koca bir teşekkür. If markasının yasal hak sahibi e, olan grubun diyeyim ben burada belki reklama ya da evet, hak, evet. hukuki gibi duruma Değil mi? Değil mi? E, yol açmayalım. E, If markasının yasal hak sahibi olan e, grubun e, yeni yönetiminin kararıyla If direktörlüğümüz sona ermiştir. Üzgün olsak da Ifle gurur duyuyoruz. Küçük başladığı ve çok güzel yol yaptığı İstiklal'de tek sinemadan. Türkiye'nin 3 büyük kentinde birçok salona hatta ifcare ile Anadolu'da 50'den fazla noktada eş zamanlı film gösterimlerine, iki ilham dolu uluslararası yarışmaya, Sundance ile birlikte senaryo laboratuvarına, if duck lab isimli ya da if müzik ve tabii yeni film fonuna kadar büyüdük. Binlerce sinemacıya ve yüz binlerce izleyiciye birbirimize dokunduk. ...güçlü bir anlam dünyası yarattı If ...her yıl onu... E, ...yeniden sinemayla eylemleri... ...birbirinden ayırmayan bir platform olarak... ...yaratmak istedik. Yeni şeyler deneyen ve... ...tüm renkleri kapsayan filmlerde buluştuk. Böyle sürüyor mesaj. Hı hı. E, geriye baktığımızda... ...sadece güzellik görüyoruz... ...diyorlar Serraciliv ...ve e, Pelin Turgut. E, 20'lerinde film festivallerinin nasıl yapıldığını pek de bilmeyen iki genç kadın olarak çıktığımız yolda desteğiniz, yaratıcılığınız ve filmleriniz sayesinde İF Türkiye'nin en sevilen festivallerinden biri olduğu karanlığın derinliğiyle sık yüzleştiğimiz bu coğrafyada kalbi genç atan umudun evi oldu. Yani İf çok önemliydi. Gerçekten mevsim, çok yani, mevsimin gerçekten. değiştiğini ifle birlikte anlardık aslında. Film evet. mevsime başlar derdik. Yani normalde mevsimlerin adlarını da değiştiren. E, kayyum mu atanacak acaba bundan sonra diye sormak lazım. Her şey atandığı gibi. Evet, vallahi bu saatten sonra festivalin nedir bence Cif İstanbul diye falan değiştirsinler. Kesinlikle. Daha iyi olur. Yani evet. şu anda gerçekten bir, her anlamda dezenfektasyon yaşadığımız hı -hı, için... Hı. Neyse bir haber daha vermek istiyorum bu iki genç ve yürekli benim için hala genç tabii ki genç arkadaşımız dostumuz üzerinden sevgili Merve de çok önemli bir ödül kazandı salttaki küratör arkadaşımız Melve elveren çok önemli bir küratörlük ödülü kazandı Eylül'de açıklandı bildiğim kadarıyla. ...İyice iyi diyebileceğimiz kısaltmada... ...İSİ'nin 2018 Bağımsız Vizyon Küratör Ödülünü... ...Merve Elveren kazandı. Buradan kendisini tebrik ediyoruz. Sevgiyle kucaklıyoruz. <gülüyor> evet, tebrikler. Oradan şeye gelmek istiyorum. Bağımsızlık nedir? If İstanbul değil hı -hı, mi? Hı. E, salt veya işte Merve'nin pozisyonu... ...yani ortalık bağımsızdan geçilmiyor. Hı -hı. Ama bağımlı bağımsızlar da var. Biraz bağımsızlığı konuşalım mı? Konuşalım. Yani zaten... E, kız, bağımlılığı konuşursak belki Bağımsızlığı daha iyi anlarız gibi geliyor bana Çünkü e, Bağımlılık e, Daha e, şey Daha içine gömülü olduğumuz bir şey Gizli bağımlılık yani Hatta her türlü bağımlılık e, Bağımsızlık e, genellikle özellik gibi anlaşılıyor Yani olabildiğince tek başına Ayakta durabilmek e, Gibi bir yanlış anlaşılması var Bağımsızlığın Yani e, bir özellik e, tavrı var Fakat benim anladığım bağımsızlık gerçekten e, yatay ağlarla olabildiğince e, olabildiğince birbirine bağlanan ama yine de e, yine etkinlikler ya da işte eylemlerle e, bu eylemlerin başka e, bedenlere sirayet ettiği fakat tek başına gerçekten e, bağımsızlık dendiği zaman bana doğrudan doğru aklıma gelen dikey ilişkiler geliyor. Eğer dikey ilişkiler e, kurulduğu andan itibaren e, bağımsızlığını yitiriyorsun. Ama bunu bu ilişkileri yatay düzlemde tuttuğun zaman kurumlar, kurumlar arası ilişkiler, kurum bireyi, bireylerin kurumları oluşturması ve kurumlar, kurumlar ve bireyler, bireyler ve sürekli aslında bir asal bir yapı ortaya çıkıyor. Burada evet bağımsızsın ama aynı zamanda da bağlısın. Yani e, bağımsızım derken bağlılık burada gerçekten bireylerin... Ve kurumların arasındaki ilişkiye ile açıklanır. Fakat bu yataydır. Fakat bağımsızlık ise bunun tam tersidir. Dikey bir ilişki kurulduğu anda itibaren bağımsızlığın bitiyor. Yani yatay yerine yukarı göklere doğru çıkmaya başladığın an ve göklerden haber almaya başladığın an bağımsızlığın ya da gökler müdahale etmeye başladığı zaman senin o yatay ilişkilerine işte orada bağımsızlığını yitiriyorsun aslında. Bu aşamada e, yine sevgili e, kadınlara yönelik e, bence bir anonsta daha bulunmak çok yerinde olur. Bağımlılık, bağımsızlık konuşurken 18-20 e, Ekim'de 1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri konferansı yapılacak. E, bu da çok ilginç bir gelişme bence. Bununla ilgili bir basın toplantısı olacak Çarşamba günü sabah onda meraklıları için söyleyelim. Bunu profesyonel anlamda değerlendirmek isteyenlere etkinliğin kendisi 18 ile 20 Ekim arasında feminist pedagoji müzeler, hafıza mekanları ve hatırlatma hatırlama pardon pratikleri başlığıyla yapılacak. Ee, uluslararası Müzeler Konseyi İkon Başkanı Suay Aksoy ve Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği Başkanı Mona Holm e, önde, önderliğinde veya e, çağrısıyla diyelim e, öncülüğünde yapılacak. E, 19 kent, 21 uluslararası kurum yani bu benim için değerli bir anons diyebilirim. Evet evet, Salt, evet. Bu arada. Salt Galata'da olacak bu etkinlik Hı -hı. Sabah sekiz buçuk akşam beş buçuk arası On sekiz, on dokuz, yirmi Salt Galata Evet ee, O zaman susma hakkımızı kullanıp Akustik bir akustik aralık, e, aralık bırakalım ee, Elimizdeki albüm e, Şu anda On e, beş Ekim'in iklimine Belki biraz yakın Hem gündem olarak hem de yoğunluk Ve depresyon <gülüyor> olarak diyelim Richard Ashcroft'un uh, Human Conditions, insan halleri diyelim belki. Nasıl çeviririz? Çevirdik mi? Çevirdim bile. Peki. <gülüyor> evirdik, çevirdik. Human Conditions albünü. İnsanlık durumu da diyebiliriz. İnsanlık durumu. Halipür Melali. Hı hı. E, bu albüm var elimizde. E, kendisinin bu albümünden e, bakalım. God in the Numbers. Sometimes you hold the world in your hands Sometimes the world that baffles you with plans Some days you drift away Harmony. How do we leave the wreckage of our lives? How do you leave the past out in the night? Oh no God Evet. Tekrar merhaba. Açık radyodayız. Virgin Records'tan e, Richard Ashcroft albümü Human Conditions'ın beş numaralı parçası God in the Numbers'ı dinledik. E, yol geçen programında sevgili Feriel'in katkılarıyla e, yayındayız. Rahmi Ödül'e anonslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü sezon gümbür gümbür derler ya her taraftan bir etkinlik fışkırıyor. Misal... Üzerimize üzerimize geliyorlar. Evet. Bunun da bir örneği daha Goethe Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, Hollanda Başkonsolosluğu, Enstitü Fransız, Anadolu Kültür İKSV işbirliği ile düzenlenen Kültür İçin Alan Projesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin ve işbirliklerinin yoğunlaştığı merkezlerin ötesine odaklanan Kültür Alan Projesi, Merkezi değil de periferiyi gözeterek İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'ten yerel kültürel girişimleri ve sanatçıları desteklemek adına düzenlenmiş bir proje. Burada özellikle Suriyeli hem akademik geçmişi olan hem de alaylı olan Suriyeli kültür insanlarının, müzisyenlerin özellikle atölyelerle veya destek programlarıyla manada rehabilit rehabilitasyonu sağlanmış. Ee, ben bu projeyi de anons etmeyi doğru buluyorum. Ee, i̇nternet adresine lütfen bakın. www.kültüricinalan.com ee, U harfiyle tabii ki kulturicinalan.com Buradan e, projeyle ilgili her türlü bilgi alabildiğiniz gibi Belki de adayı da olabilirsiniz bu projenin. Katılımcısı, destekçisi de olabilirsiniz. Kültür için alan projesine. Bir anonsumuz daha var. Yine 18 ve 20 Ekim arasında bir proje daha harekete geçirilecek. Bu da kamusal alanı yapmak ya da kamusal alan harekete geçirmek adına önemli. 2020 ufuk ya da horizon topluluğu tarafından desteklenen transmaking projesi kapsamında yapılıyor bu proje. Public in the making, kamusalı yapmak projesi. 18-20 Ekim arasında Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri İstanbul'da yapılacak. Etkinlik İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tasarım Atölyesi, Kadıköy, Avrupa Kültür Derneği, AICA, Türkiye, Herkes için mimarlık, pasaj, sokak bizim derneği, e, kent ve çocuk, komşu kafe kolektifi gibi e, imzaların işbirliğiyle yapılıyor. Paneller, atölyeler olacak burada. Çok sayıda dostumuz e, işbirlikçi olacak. E, burada İTÜ, Taşkışla'da olacağını söyleyelim projenin. E, hem de Santral İstanbul ve Tasarım Atölyesi Kadıköy ile Mimar Sinan e, Fındıklı Kampüsü'nde Projenin düzenleneceğini bildirelim. Yani göçebe bir proje. Bu da iyi bir şey bence. Hareket getirecek şehre. 20 Ekim Cumartesi akşamı Roma Bostanı'na ziyaretle son bulacak. Bunun için yine bir internet adresi vermek istiyorum. Çünkü bütün projenin programı, detayları, her şeyi burada. transmaking.amberplatform.org transmaking.amberplatform.org sitesini ziyaret edebiliyorsunuz. Kamusal mekan deyince hemen aklıma o kadar kamusal mekan üzerine o kadar çok konuşuluyor ki Bir tür ruh çağırma seansına dönüştüğünü düşünüyorum Çünkü ne yazık ki kamusal mekan giderek ortadan kalkarken Biz de kendi kabuklarımızın içine büzülmeye başladık Hani aslında ortada olmayan bir şeyi Gelmesi için elimizden geleni yapmamız olan o şeyi Yaratmak gerekiyor çünkü kamusal mekan hakikaten e, yurttaşların herkesin aynı anda hem yabancı e, olduğu ama bir o kadar da aslında kimseye ait olmayan bir mekanda e, bir tür karşılaşma, buluşma, yeni şeylerin ortaya çıkacağı, yeni, e, olmadık beklenmedik durumların ortaya çıkacağı bir döl yatağı olarak aslında karşılaşmaların mekanı, kamusal e, mekan e, ve yabancının mekanı. Mahalleden farkı var çünkü mahallede herkes birbirini tanır. Ee, ama e, bu kamusal mekanda e, gerçekten herkes e, yabancıdır. Kamusal mekan hiç kimseye aittir ama aynı zamanda herkese aittir. Sokaklardan geri çekiliyoruz. Yani özellikle geri çekit, e, çektiriyorlar bizi. Hani sokaklar tehlikeli hale geldi e, ve e, meydanlar yine tehlikeli hale geldi. Sen kamusal deyince <gülüyor> e, bazı kavramların kamusal alanda nasıl e, yaşadığını, yaşatıldığını ya da komada tutulduğunu düşünmeden edemedim. Misal kamusalın e, bizdeki en absürt kullanımı umumi kelimesidir. Evet. Akla ilk olarak ne getirir tuvaleti yani <gülüyor> çok ilginç değil mi? Umumi evet, evet. kelimesi hala sadece orada yaşıyor mesela hiç umumi hmm. alan dendiğini bilmiyorum duymadım. E, bir de şeyi düşündüm bunun tam zıddı bir kavram aklıma geldi mezarlıkları düşün. ...ne yazar genellikle... ...asri mezarlık... <gülüyor> ...çağdaş... ...çağdaş, çağdaş mezar. ...en çağdaş şeyimiz orası herhalde değil mi... E, ...kamusal alanımız... Hmm. Türkiye için ilginç Türk bir metafor. Güzel, güzel. Değil yani mi? bir tarafta şimdi umumi olan e, tuvaletse aslında biz o tuvaletlerde vakit geçirmiyoruz. Hemen işimizi halledip bir an önce kaçıyoruz. Evet. E, mezarlık ise ona da bir eda, ne denir? E, ebedi istirgah, istir, ne dedir? İstirahatgah. Yani İstirahatgah denir değil mi? Orada artık sonsuzca dinleneceğiz aslında. Hı hı. İkisi güzel örnek verdim çünkü... Bizim için kamusal mekanda bugün tam da bu e, tuvaletlerin durumuna düştü yani bir önce kamusal mekandaki işte alışveriş bir e, e, işimizi gördükten sonra bir an önce kaçıyoruz aslında böyle evlere daha kapalı daha güvenlikli mekanlara Tabii ki AVM'lere kaçıyoruz. AVM'lerin de kamusal alan ya da mekan olmadığı aşikar tabi. Ya bize bir, bir taraftan dayatılan da bu yani Kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz Çünkü o kadar <gülüyor> çıplarız ki <gülüyor> Maaşlar alınır alınmaz Kredi kartlarının asgari e, limitleri <gülüyor> doldurulur doldurulmaz e, AVM'lere giderek kendimizi giydirmeye çalışıyoruz Bedenlerimizi, midelerimizi <gülüyor> Aslında onlar, onlar kamusal değil kamusal alanlar diyebiliriz belki de. Alper duyuyorsa evet. Hemen varoluşluk felsefesi geldi Kamu, kam, kamu deyince. E çünkü hakikaten e, tüketiyorum o halde varımma evet. e, e, döndük. O Kartezyen düşünüyorum o halde varım değil bugün tüketiyorum o, o, o halde varıma döndük. Ki bu Barbara Kruger'in güzel bir posteri vardı böyle. I consume therefore I am diye kullanmıştı bu posteri. Hakikaten i̇şte varoluş Geçen meselesi. gün sana da yollamıştım ya bir tişört hatırladın mı? Orwell'a ithafen yapılmıştı. Çok ilginç bir görsel e, make Orwell fiction again. <gülüyor> e, Orwell'ı tekrar kurgu yapın ya da evet, evet, evet, diyebiliriz. Evet, çok evet, güzel evet, bir güzel. mesaj. Tersine çeviriyor A, evet, çünkü. Aslında şey de orada gönderme Amerika'yaydı değil Kesinlikle. mi? Make America Great Again. Öyle evet, bir evet, evet, anonsu tabi, var. Tabii tabii Amerika'yı tekrar büyük yapalım diyor. Meşhur slogan zaten. Aynen. Çok çok iyi bir Tekrar şey. kurmacı olsun yani. Evet. Gerçek oldu çünkü <gülüyor> Orwell'un evet. dünyası. Dolayısıyla biz bundan tekrar kurmacı olursa belki kurtulabiliriz. Bu arada gerçekten kamusal alanı yitirdik. Yani onun için çok fazla yitirdi yitirdiğimiz bir şey. Yani üzerine çok fazla konuşuyoruz. Ve ABM'lerin hakikaten bir dönem, ben konuştuk, kamusal mekan olduğuna dair tartışmalar vardı. Yeni kamusal mekanlar diye. Ama kamusal mekan o ideal anlamıyla haber maçı anlamda insanların, yabancıların birbirleriyle karşılaştıkları, buluştukları... Paylaştıkları düşünce ve duygusal e, paylaşımda bulundukları bir yerde ilişki var yani kamusal mekanda aslında ve AVM'de ilişki yok sadece metaller üzerinden aslında biz e, metallarla ilişki kuruyoruz bir de yerden kopuk şehirden kopuk zaten yani hangi şehirde olduğunu hangi coğrafyanın hangi noktasında olduğunu bilemiyorsun yani o, o kadar iklim... E, yapay ki. E, aynı şekilde programımızın başında e, paylaştığımız Bediya Tuncer imzalı 1961 tarihli İnilti kitabı, akıl hastalarının yazdıkları hmm. şiirler kitabında da e, çok sık dile getirilen yine eski yeni tabirler ve çağrışımlarına bakıyorum da hani hani biraz cahilane olacak söyleyeceğim ama hani semantik çağrışımlarına Hı -hı. bakıyorum. Hı -hı. E, tımarhane kelimesi değil mi? Akıl hastanesi ve tımarhane Eski, kavramın halelerini düşündüğün zaman o kadar ilginç ki T tımarhane Tımar, ve diğeri de akıl hastanesi. Hı -hı, yani hı -hı. demek ki akıl bir meta hı -hı. ya da bir değil mi? Hı -hı, Cüsse hı -hı. Bir, ve onun hastanesi var. Kesinlikle. Yani bir organ, çok... bir organ olarak bakıyorsunuz. Bir de bilgisayar hastaneleri çıkmıştı. Hmm, hatırladım. Ba yani bayağı hala rastlıyorum ben bilgisayar hastanesi diye. Benzer şey aslında. Akıl hastanelerinde o uygulamalar hakikaten çok can sıkıcı. Bu elektroşok meselesi özellikle ilk aklıma gelen odur. Hala uygulamaya devam edildiğini duydum. Doğrudan doğruya yani belli periyotlarla hakikaten beyne şoklar veriliyormuş ki. Nasıl tam da bu bilgisayar ya da bir makineye yönelik hani vurunca çalışır hesabı vardır ya böyle bir şey yaparsın dışarıdan bir şey vardır bilirsin. Arabaların aküsü bitince aktarma yapılır. Evet. Biraz onu evet. hatırlatıyor ki ben de tecrübe evet. ettim elektroşoku. Geçmişte. Evet. Yani e, iyi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <gülüyor> Human Conditions diyelim o zaman, o zaman tekrar. Witcher evet. evet. evet. eşcraft evet. evet. evet. e, söylüyor bizim için Virgin Records'tan. Albümün bu sefer 10. parçasını dinliyoruz. Nature is the law. Nature is the law, baby. Nature is the law now, baby, now. Nature is the law, baby. Nature is the law now, baby, now. Nature is the law you Evet herkese merhaba. Açık Radyodayız. Evrim Altun ve ben Rahmi Ödül birlikte yürüyoruz. E, yürürken de e, duruyoruz <gülüyor> belli yerlerde. E, duyurularda e, bulunuyoruz. Fakat yürümeye devam edelim. Bu sefer e, yine Evrim'in getirdiği akıl hastalarının yazdıkları şiirler İnilti adını başlığını taşıyan kitaptan bir şiir okumak istiyoruz. Derleyen derleyen Bedeya Tuncer ve bu kitapta 61 e, yılında yayınlanmış ama e, oldukça iyi korunmuş bir kitap. Tekrar baskısı. Tekrar baskısı tamam. Oradan e, çünkü e, çünkü bu e, hastalardan tımarhaneden e, söz etmiştik. E, biraz da bu içinde bulunduğu e, durumu TİA alan aslında bir e, 24A servisinden RGÖ e, şeylerini taşıyan, başlıklarını taşıyan bir hastanın e, şiiri. Şiirin adı da şöyle hasta başlığı. Dışarıda herkes içerken çay süt ve yerken muhallebi tavuk göğsü pasta. Burada adın hasta. Çorbat hasta. Bence hastaların çoğu usta. Aşağı hasta, yukarı hasta. Tımarhane bahçesi dolu hasta. Gel hasta, git hasta. Taburcu ol, hastaneyi hasta. Türkçe'de en sevmediğim kelime hasta. Zaten... Evet, kim da... akıllı kim deli o kadar değil mi Evet. Ee, imkansız ki kesinlikle Bir... sanat tarihine baksan zaten e, ke, evet. doğrudan bunu görürsün Hı -hı. sanat tarihi kendi kendini hem tedavi eden hem delirten Hı -hı. Hı hı. delirtmeyi iyi anlamda söylüyorum. Yoldan Kesinlikle. çıkaran değil mi? Kesinlikle. Yani o yaratıcılık e, tam da bıçak sırtında e, duruyor. Yani birdenbire öbür tarafa da geçebiliyorsun. Zaten tüm yaratıcılar tam da bu sınır bölgesinde sanki hareket ediyorlarmış gibi geliyor. Yani norm alanı tam da e, sıradan olanın hani normal olanın e, alanı aslında tam da sıran, merkezde duran e, bir anlamda Aa, ortalamanın alanı tabi norm Fakat bu Kim sana diye, kapitalizm ve şizofreni Evet, evet değil de, mi? şeyin del kuhatlarının e, bu Dolayısıyla bu normdan bir şey çıkmıyor yani o ortalamadan bir şey çıkmıyor e, yaratan duyarlılar her anlamda çok duyarlı yani tensel olarak da aşırı duyarlı ve zihinsel evet. duysal olarak da çok duyarlı Dolayısıyla bu sınırın yani akıllı ve deli arasındaki sınırın ne kadar geçirgen olduğunu aslında onlar bize e, gösteriyor. Bu anlamda senin yanında getirdiğin Boğaziçi Üniversitesi yayın evi imzalı e, Jean Baudrillard e, kitabı Karnaval ve Yamyam'ı da anmadan geçmeyelim. Geçen hafta da e, almıştık ama bir daha anmakta fayda var. Bu sefer evet tekrar analım. 1929-2007 arasında yaşadığı postyapısalcı, felsefe ve postmodernizm Düşünürü, felsefeci Jean Baudrillard'ın e, sözleri şöyle. Eğer doğal dünya bize bağışlanmış olan bir şeyse bu durumda ona karşılık, e, bir karşılık verilmesi gerekir. E, karşılık verilemiyorsa bu durumda doğal dünyanın yok edilmesi gerekir. İnsanlıkta doğal dünyaya karşı bu şekilde davranmakta ve modernleşmenin başlangıcından bu yana onu garip bir şekilde yok etmeye Soyut bir varlığa dönüştürmeye ve kendinden tamamıyla kurtulmamızı sağlayacak egemen bir yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Sanırım doğal dünyanın yerine kendi ellerimizle oluşturduğumuz dünya boyutlarına ulaşan bir güç koyarak, aynı boyutlara ulaşan teknolojik bir dolap çevirerek, yani denetim altına alınabilen bir evren oluşturarak, başlangıçtan bu yana bize bir karşılık beklenmeden verilmiş ve Kıymetini bilmeyip itirdiğimiz her şeyin zihnimizde yol açtığı ...kaygıdan kurtulmaya çalışıyoruz. Yani kendimizi kandırıyoruz diyor belki de değil kesinlikle. Bir de yine konuştuklarımızda çok ilgili. E, çünkü gerçekten bu bu bu doğalla e, ve e, ilişkimiz kesildikçe Hocam, içeride. Bu arada hocamız Oğuz Adanır evet, çevirmiş evet. E, 9 Eylül'den kendisine merhaba. İçeride e, bir norm alanı yarattık. Bu norm alanı gerçekten doğa ile ilişkisi kesilmiş. Ortalamanın alanı ve e, bazı kişiler gerçekten çok özel kişiler, zihinsel, duysal, tensel, duyarlı kişiler bu doğal ve e, alanına geçiyorlar. Yani bununla ilişki kurabiliyorlar hala doğal olanla. Çünkü bedenlerimizin içinde doğa var ama biz bu doğayı hissetmememiz için... Ellerinden geleni yapıyorlar. Akıl burada despotik tabi. Biliyorsun yine kalsiyumdan hep bahsediyoruz. Kalsiyum bedeni ikiye ayırıyor. Bir tanesi persona. Yani bizim toplumsal ilişkilerimizi sürdürmemiz gereken maskelerimiz var. Evet, bunlar akıllı maskeler çünkü çünkü toplumsal ilişkiler rasyonel bir şekilde kurulması için buna gerek var. Ama bir de shadow dediği, gölge dediği. Bizi doğayla ilişkilen, ilişkilendiren bir kısmımız var ve bu kısmıyla dair hiçbir şey konuşmak istemiyoruz. Yani doğal yönümüzü hep bastırıyoruz. Dolayısıyla bu yönü bastırmayıp da ilişkiye giren kişiler norm dışı olarak aslında e, toplum dışına itiliyorlar. Ve e, bedenlerimizde bile hani o doğal olanı... Doğa e, iç üzerinde konuşmamamız gereken bir tabu olarak bize öğrettiler ve akıl aslında despotik akıl bir tür e, bize tekçi bir anlayış dayattı sadece e, sadece kamusal alanda değil yani bedenin içinde de yine bu e, despotik bir e, yaklaşım var. Çokluk var bedenin içinde yani içimizde hayvanlar var bir ay öncesi kuvvetler var o kuvvetleri sürekli aslında bastıran e, kolluk kuvvetleri var bedenin içinde de ve e, bastırıldığı zaman normal oluyorsun. Ama o, e, o doğa yüzeye çıktığı an seni norm dışı olarak ya da hasta olarak e, kapatma mekanlarına davet ediyorlar mekanlara değinmişken bu programda Galata Rum Okulu'nda da devam eden yeni açıldığı da söylenebilecek bir çok değerli kıymetli bir sergi var. 206 odalı sessizlik. Büyükada Rum yetimhanesi üstüne etütler. Alexander Valori'nin 1850 1921 yıllarında yaşamış ünlü mimar. Valori'nin yapıtı bu. Bu Büyük adı Rum yetimhanesi. Mekanların transformasyonu üstüne konuşurken e, şey dikkatimi çekiyor. Şimdi Galata Rum Okulu da e, kapalı. E, şu an kültüre hizmet ediyor. E, ne bileyim İstanbul'da birçok mekan dönüştü ve e, Bomonti değil mi? Bira fabrikası ne bileyim geçmişte e, işte halen darphaneyi amire e, vaktiyle Vasıf Korto'nun bir yaptığı neresiydi? Feshane değil Feshane, mi? Feshane evet. E, dönüşüm gırla gidiyor İstanbul'da yani baktığında uh -huh. e, Tuzhane bir, şey, bir sürü hanemiz var evet, kültüre evet. ama müzelerin de inşaatı devam ediyor. Değil ama mesela. müzeler e, ABM eleşme riskiyle karşı karşıya. Tabii, o, o konuda müzeler, çok ciddi bir evet. kaygım var benim. ...herkes hmm. kendi... E, ...ne diyelim... ...ABM'sinde takılacak gibi gölü, gel, geliyor bana... ...bu konuda çok kaygılıyım... ...çünkü müzeler arasında görünmeyen bir saçma sapan... ...rekabet seziyorum... ...buna hiç gerek yok... Hmm. Ne gibi bir rekabet bu? Kimlik rekabeti olduğunu söyleyebiliriz... ...kendi koleksiyonları... Hmm. E, ...kültür politikaları... E, ...üzerinden... E, ...veya... ...bankalara da benzetiyorum... Hani bana bankanı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim aslında derler ya. bir tür şirketler arası rekabet gibi. Çünkü... Tabii tabii. Ya aslında şirketler arası rekabet tabii. bu. Yani çünkü e Zaten o yüzden etkinliğe boğuluyoruz tamam. ya. Her bankanın neredeyse bir kültür kurumu var. Hı -hı. Baktığında zaten o kadar net ki her şey. Hı -hı. E... Bu dönüşüm aslında senin sözünü ettiğin, hani sürekli mekanların başka bir şeye dönüşmesi hakikaten bellek yıkımı. Yani bunu defalarca konuştuk ama belleğimizi yıkıyorlar. Bizim Sadece e, biraz önce konuştuk elektroşoktan bahsettik bir anlamda hani beynin hı hı. bireysel beynin nasıl e, belleğini e, yıkarak aslında onu bir, bir tür sersemletiyorlarsa bu e, hastanelerde benzer şekilde bu sefer toplumsal belleklerde bu tür elektroşoklar uygulanıyor ve hakikaten orası başka bir şeye dönüşüyor ve o toplumsal bellek ortadan kalktığı zaman hakikaten biz sersemsebelek dolaşıyoruz yani hiçbir kente dair hiçbir belleği olmayan ve ortamın, ortamla ilişki kuramayan ve yalnız bireyler şeklinde ortamın yalnızları yani yerli olsun yabancı olsun sözün meclisten içeri ve dışarı burada açıkça söylemek isterim hı hı. bakıyorsun sanatçıya dünyayı ayaklar altına alıyor herkesi karşısına alıyor ondan büyük sistem karşıtı yok ondan sosyalisti yok ondan solcusu yok ondan hümanisti yok ama sergisini işte X Holding'in, Y İnşaat Firması'nın, C Bankası'nın sponsorluğuyla gayet pişkince açabiliyor. Bunlardan çok var. Yani hemen hemen tüm marjinal olduğunu iddia edip de... ...hani muhalif olduğunu üstelik de sistemin içine dahil olmama üzerine bu yola çıktığını söz edip de... ...marjinde başlayıp hani hayatını ama bir an önce merkezde olmak için... Elinden geleni yapan o kadar çok sanatçı var ki. Ve bir bakıyorsun ki sonunda gerçekten merkezde e, yer alıyor. E, evet kimliği dönüşüyor ama bu sefer marjini bize satmaya başlıyor. O kıyıda üretilenleri merkezde satmaya başlıyor. Ve hala marjinal olanı bir tür tüketim nesnesine dönüştürmüş oluyor. Yani çok var. Hemen hemen tüm sanatçılar. Kim olursa olsun. Dünya çapındaki sanatçılar bile böyle. Bir taraftan da... Ay Bey Bey mesela evet. değil mi? Evet. Tabii, tabii. Evet. Yani bir taraftan da e, öyle bir sistem ki... ...bunun içi dışı yok gerçekten... ...istediğin kadar muhalif ol... <gülüyor> ...yani işte geçen haftada e, ben yok konuştum... ...sen yok hani Banksy'nin yaptığı tavır... ...hani e, yüzüne de e, tükürse... E, e, ...şeyin... E, ...sanat izleyicilerinin... Yani pişkinlik pişkinlik <gülüyor> o kadar büyük bir noktaya ulaştı ki... E, ...mağduriyet bir şeye dönüştü... ...bir metaya, bir değere dönüştü... E, ...kişi, <gülüyor> e, sanatçı... ...ya da sanatçının ele aldığı konu... Ne kadar e, aciz içindeyse, ne kadar mağduriyetle yüklüyse ne yazık ki piyasada o kadar kıymete biniyor. E, ben bunu, bunu çok evet. rahatsız edici buluyorum. Kesinlikle. Ee, yani şöyle bir şey gibi geliyor. Yani bu yine Hall Foster'in e, avantgardı yeniden gözden geçirme ya da tanımına yeniden gözden geçirme önerisi vardı. E, tarihsel avantgard hakikaten yıkıcıydı ve sürekli yıkarak yeniden e, yarat yaratımcılığı savunuyordu. Fakat Hall Foster ise çatlakları e, izine sürmekten söz ediyordu. Bu Yeni Kötü Günler adlı kitabında Koç e, üniversitesi yayınlarından çıkan. Bu arada ee, Galata Rum, <gülüyor> Rum Okulu'nda tekrar geri dönecek olursak, mekanların transformasyon demişken değinmeden geçemeyeceğim. E, Alexander Waller'in Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı olarak e, inşa ettiği ve halen mucize eseri bence ha, ayakta olan e, bu bina e, vaktiyle Valori tarafından kumarhane olarak hmm. açılmış. Daha sonra kendi evrimini geçiriyor hmm. ve Galata Ruh okulundaki bu sergi tasarım bir yerine paralel olarak düzenleniyor İKSV'nin. Hmm. E, sergi üç kata yayılıyor. Sergide Murat Germen, Ali Kazma, e, Dilek Winchester, e, Hera Taşçıyan e, çok güzel projeler ortaya koyuyorlar hmm. ve özellikle Germen'in e, e, dikkatimi çeken e, yetimhaneye ilişkin zaman dizini oldukça dramatik. E, yani gidip görmekte, görmesinde büyük fayda var. Salı ve Cumartesi 11-18 Pazar Pazartesi hariç Galata Rum Okulu Karaköy İstanbul. Şimdi ben tam da e, güzel oldu örnek verdim. Tam da bu Hall Foster'ın çatlakların izini sürmek dediği e, yeni avangart mesele tam da bu aslında. Dikkat edersen burada bir yıkıcılık yok. Tam tersi. Yani medeniyet simülasyonu var. Yani. Tam tam tersi bir bir yıkım gerçekleşiyor ve bellek yok ediliyor ve e, ve sanatçı da aslında o yitirilmiş belleğin izini sürüyor aslında çatlakların arasında, Hı. o boşluklar da mekanın boşluğunda ve izini sürdüğü çatlakta çok sessizlikle e, karşılaşıyor. Çünkü her seferinde her yıkımdan sonra giderek toplum tek sesli tek biçimli hale geldi. Ne yazık ki bu böyle. Fakat tam da bu çatlaklarda hala o çok ses çok kimlikli yapı hala çınlıyor. Dolayısıyla hakikaten sanatçının bu sanatçıların bu tavırları bu serginde bir tav tavrı tam da çatlakların izini sürme mesele Suyol Foster'e de e, selam çakarak aslında programda e, sonuna doğru geldiğimizi Hı. hatırlatayım. Evet, bir sürü e, dipnot belki de e, üreten e, bir e, program oldu. E, mesela Sen Hal Foster deyince çağrışım çağrışım üstüne tabii ki Gidebor değil mi? Adorno bunları da evet, evet. anmadan bu konuşmada bu programda yapmamakta fayda var. E, hepsi birbirini çağıran metinler, e, fikirler düşünürler. Eee <Gülüyor> Baudrillard'a tabii selam çaktık. E ee, bilmiyorum. Yani o kadar bir kere bir kere düşünsel dünya herkes birbirine uç veriyor zaten. Evet. Tek bir düşünürü ya da tek bir sanatçıyı ele almak kadar yani saçma bir şey yok. Çünkü sanatçılar da birbirlerine uç veriyor, düşünürler de sürekli birbirlerini beslemişler ve ...ve bir, bir düşünsel bir coğrafyada yaşıyoruz... Yani, ...ve hepsini ziyaret etmek lazım... <gülüyor> ...bir de yine hapishanelerden... ...tımarhanelerden... ...hastanelerden... E, ...mezarlıklardan e, geçtikten sonra... E, ...tabii ki... E, mapus haneleri de... E, evet. ...düşünmek gerekiyor... Kapatma mekanları. ...kapatma mekanları... ...bu noktada... E, ...programı kapatırken... ...evet... Kapatalım biz bu programı. Ee, evet, programımızı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Yani Osman Kavalaya <gülüyor> Peki. Sabırlar. Bir, evet, Osman Kavalaya e, selamlarımızı gönderelim. Evet, e, teknik masada ile bir kez daha e, teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi dinleyen, destekleyen herkese sevgilerimizi gönderiyoruz ve on, haftaya buluşmak üzere hoşça kalın.